İzeger'in geleceği Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesli Merhaba, Almanya'nın en büyük elektrik üretici firması kömürden çıkışını 8 yıl ileriye taşıdığını ve hükümetle anlaşma sağlayarak 2030'da linyete dayalı elektrik üretimini sona erdirmeye hazır olduğunu duyurdu. Ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından gaz dağıtımını kesmesiyle Avrupa çapında bir enerji kriziyle karşı karşıya kalan firma aşırı derecede kirletici linyet veya linyet kömürüyle çalışan elektrik santrallerinin kullanımını geçici olarak arttıracağını söyledi. İcra Kurulu Başkanı Markus Kreber yaptığı açıklamada mevcut krizde linyet yakıtlı elektrik santrallerimizin kullanımını geçici olarak artırarak Almanya'daki arz güvenliğine katkıda bulunuyoruz ve böylece gaza bağlı kalmadan elektrik üretimine devam ediyoruz. Aynı zamanda enerji geçişini hızlandırmak için milyarlarca euro yatırım yapıyoruz ve 2030 yılına kadar dinitli aşamalı olarak bırakmaya hazırız dedi. Sevilla Belediyesi'ne bağlı su idaresi şirketi kuraklık sorununun giderek büyümesi ve barajlardaki su rezervinin 268 hektometre küpün altına inmesinden dolayı temel ihtiyaçlar dışında suyun kullanımına yasak getirildiğini açıkladı. Kentteki tüm kişi ve kurumları kapsayan su tüketimiyle ilgili yasağa uymayanlar için de para cezaları belirleneceği bildirildi. Sevilla Belediye Başkanı Antonio Munoz, gerekli su kullanımına karşı tavsiyelerden yasaklara geçiyoruz. Mevcut rezerv durumumuza uygun olmayan uygunsuz içme suyu kullanımlarını cezalandırmaya başlayacağız dedi. Son 30 yılın en kurak yılını geçiren İspanya'nın genelinde baraj ve göletlerdeki su doluluk oranı %28,5 düzeyinde bulunuyor. Kuraklık sorunu zeytin ve üzüm üretimi başta olmak üzere tüm tarım sektörünü de olumsuz etkiliyor. Bir günden Gökay Başcan'ın haberine göre kesilmek üzere dikili ağaç ihalesinin yer almadığı resmi gazete yok. Son 22 günde 59 ihale yapıldı. Yüz binlerce ağacın kesilmesine onay verildi. Döviz kurunun artmasıyla birlikte lif, levha sektörü başta olmak üzere orman ürünleri sanayisine ucuz ham madde sağlama isteği ormanlar üzerindeki baskıyı daha da arttırıyor. Geçen yıl ağaçlardan 32 milyon metreküp odun üreten iktidar bu yıl 50 milyon metreküp odun üretimini hedefliyor. Bu plansız ve artan baskı ağaç satışlarına da yansıdı. 2017 yılında toplam odun satışı için dikili satışların oranı %21 iken bu oran 2021 yılında %40,3'e yükseldi. Gençleştirme ve devamlılık amacıyla yapıldığı iddialarına ilişkin Türkiye Ormancılar Derneği'nden akademisyenlerin hazırladığı Türkiye'de Ormansızlaşma ve Orman Bozulması raporunda şu ifadeler var. Bu arada verimliliği sağlamak ve orman ürünlerinin kalitesini koruyarak zayiatı azaltmak için uygulamaya konulduğu iddia edilen Dikili ağaç satışı uygulamaları yeteri kadar denetlenemediği ve orman köylüsünü dışlayarak müteahhitlerin önüne açan bir uygulama haline geldiği için hem ormanlara zarar vermeye başladı dendi. Odun üretimindeki payı yükselen dikili ağaç satışına ilişkin ihaleler son bir ayda çıkan resmi gazetelerin neredeyse tümünde yer aldı. Son 22 gazetede yapılan... 59 ihalenin sonucunda yüz binlerce ağaç kesilecek. Son 10 gündeki verilere göre Isparta, Artvin, Çanakkale, Isparta, Ankara, Antalya gibi yerlerinde bulunduğu 13 ilde 26 ihalenin duyurusu yapıldı. Sadece son 10 günde ihalelerin sonucunda 647.551 farklı türdeki ağaçların kesimi yapılacak. Orman Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugüne kadar 788.000 hektar Ormanlık alan ormancılık dışı faaliyetlere açıldı. Yani verilere göre sadece 2021 yılında 42.471 hektarlık ormanlık alan özel sermayeye verildi. Bu sermayenin başında da madencilik ve enerji sektörü geliyor. 2021'de ise 16.648 hektarlık alan maden şirketlerine verilirken 10.950 hektar ise enerji sektörüne verildi. Ormanlar yok oluyor. BBC'den Andrew Harding'in Somali'de kuraklık ve kıtlığa karşı mücadele veren insanların ifadelerine yer verdiği haberde iklim krizinin dezavantajlı topluluklar için şimdiden bir ölüm kalım savaşına dönüştüğü ve krizin boyutunu da gözler önüne seriyor. Somali'nin başkenti Mogadishu'ya doğru güneydoğu'ya ve kıyıya uzanan yolda kuraklık yüzünden evlerinden alan aileler, kuraklıktan parçalanmış topraklar üzerinde yiyecek ararken yaptıkları uzun yürüyüşler ve acı hikayelerini anlatıyor. Yeni bir araştırmaya göre kamplardaki küçük çocuk ve hamile kadınların neredeyse 3'te 2'si akut yetersiz beslenmeyle karşı karşıya. Yüksek ölüm oranlarıyla da birleşince bu durum ülkede açlık yaşandığının resmen ilan edilmesinde geç kalındığının işareti. İklim değişikliğiyle iyice güç kazanan ardı ardına gelen kuraklıklar Afrika'da yüzyıllardır süren kırsal yaşam biçimini sona erdirme tehdidi oluşturuyor. Mogadishu'ya kentin başlıca hastanelerinden birinde... Doktor Abdullahi Yusuf çocukların hepsinde ciddi yetersiz beslenme olduğunu dile getiriyor. Bazıları zatüre ve yeni kızamık salgınıyla da mücadele ediyor. Bazılarının cildinde ciddi yaralar var. Açlığa bağlı yaralar bunlar şişkinliklere. Somali yetkilileri ve uluslararası kuruluşlar ülkenin güneybatısında yaklaşan açlığa Aylardır dikkat çekmeye çalışırken doktor Abdullah'yı hastanesinin çocuklar için besleyici ek gıdalar da dahil olmak üzere birçok malzemeyi bulmakta sıkıntı yaşadığını aktarıyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.